Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ilimle ilgili hadis ı şerifler. İlim bilgi anlamına geliyor. Ölme anlamına geliyor. Had-ı inşallah. Birinciye. Rüya Aleyhisselam adetleri talebil ilmi İlim talep etmek, ilim istemek, ilim öğrenmek çalışmak feriulatın farzıdır. Kimlere? Ala külli müslimin. Bütün Müslümanlara erkek olsun, kadın olsun, ilim öğrenmek farz oluyor. Tabi hangi ilim farz oluyor? Önce İmanla ilgili bilgiler. Sonra farz olanları vermek gerekiyor. Böyle sırayla gidiyor. Demek ki bir insan ilim vermeye terk ederse, o kişi Allah korusun, farzı terk ettiği için günaha girmiş oluyor. İkinci alışverişime geçiyorum. Bülü Aleyhisselam Hazretleri. Talibül ilim mi? rahme. İlim talebeden kişi, ilim öğrenme çalışan kişi, talibür rahme aslında rahmet ilahi istemiş oluyor. Allah'ın rahmetini istemiş oluyor. Demek ki Allah'ın rahmet gelişanı ilim isteyen üzerine geliyor. Hazreti Ahmed diyor Talibül ilmi, rüktül İslam. İlim, talep etmek, ilim istemek, İslam'ın bir rüklü. İslam dininin rüklü. Rükün çoğu erken geliyor, dayanılan, güvenilen bir anlamına geliyor rükün. Demek ki İslam'ın dayanağı, İslam'ın temeli, ilme dayanıyor Aziz Cemaatimiz. Çünkü ilim olmadığı zaman yerini ciaharet kaplıyor. Bu da nedir? İslam'ın özelliğini tabii yitirmiş anlamına geliyor. İnsanlar ilimden yoksun kaldı mı bu defa hurafaler, efsaneler, hikayeler dine yerleşir. Tabii din özelliğini kaybeder. İnsanlar bir şey yapar ama yapılan şeyi Allah'ın dini değildir o din. Bunun için demeklerimize geldiği kadar ilim öğrenme şartmamız gerekiyor. Bu İslam'ın bir rüknüdür. Dayanağıdır. Ve hadis devam ediyor. Ve yulta ecruhu Bilim arayan kişiye öğrenme çalışan kişiye ecri yani fazileti, sevabı ücreti verilir me'an peygamberlerle beraber. Demek ki bu kadar İslam'da ilmin e, değeri yüksek adı cemaatimiz. İlimi isteyen kişi gerçekte Allah ceneşşanı rahmetini istiyor. İlme çalışan kişi bu İsa bir rüknüdür, İsa bir temel dayanağıdır. Ve bir kimse İlim yolunda koşuyorsa bu kişiye hak ecri karşılığı nasıl verecek azametimiz peygamberlere birlik verecek. 3. maddeye geçiyorum. Yine bu araşma Ben Men fi talabil ilmi. Bir kimse ilim isteyerek bir ilim İslam'la ilgili bir konuyu öğrenmek için bir kimse çıkarsa, evinden, iş yerine çıkarsa ve fi sebilillah o kimse Allah yolundadır. Yani cihada çıkan gibi, hacı eden kişi gibi demek ki bir kimse evinden, iş yerinden bulunduğu yerden ilim öğrenmek amacıyla ile çıktı mı o kişi fi sebilillah Allah yolunda Hatta yer cia ta çıktı yere duruncaya kadar. Fizik bili anlamış şu anlamaya geliyor. Sebil yol demektir Allah yolunda. Bir kimse Allah yolunda bulunduğu sürece o kişinin sıhhatları çok yüksek oluyor. Hatta bir ibadette yedi ulaşıyor muhtemelen. Bunun için demek ki bir kimse ilim-övmet niyetiyle ilim-övmet deyince bunu nasıl ilim öğrenilir azı cemaatimiz? Mesela örnek olarak sahabeleri aldığımız zaman onların ilim öğrenmeleri dinleme yolu ile idi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbete bundalardı. Onlar ilim öğrenmeleri dinleme yolu ile idi. Yine tabir hazretleri de onda onlar da sahabeden aynı yolla ilim öğrendiler. Demek ki bir kimse e, güvendiği yerden, tebel kalaktan ilimle ilgili konuyu dinlerse o kişi ilim öğrenmiş oluyor. Dördüncü harşı geçiyorum. Yine bu İslam azeti. El alimi ve müttalimi. İlim öğreten ile öğrenilen. İlim öğretene alim deniyor, ilmi bilen kişiye ve müttalimi ilim öğrenmeye çalışan kişi. Yani bu üç kişiyle öğrenci. İlim öğrencisi. Şerikani fil hayri, hayırda bunlar şeriftiler ortakdır, eşittirler. İslamın güzeli bak mutailler. Yani. Demek ki ikisi arasında bir fark olmuyor. Biri ilim öğretiyor, diğeri ya diğerleri ili öğreniyorlar, onu öğreniyorlar. Ama bunlar sevapta hayırda ortak, eşittir bunlar, orta hayırda. vesairen nasi diğer insanlara gelince bilin bilmiyor okumamış alim değil öğrenmedi istemiyor. dünyaya dalmış işine dalmış nefsine dalmış boş vaktene tembelli tutuyor yememek istemiyor la hayr fihim onlarda hayır yok diyor peygamberler bilmiyor öğrenmek istemiyor ışlar kalıyor. Bir limnete bana diyor, Neyi biliyor ki insan? Biliyor. Demek ki bu riya la hayre fihim. ona da hayır yok onlarda. Çünkü ibadetin de bilinçsiz yapınca tabii yanlış yapıyorsun. Hatta bazen kişi sevap diye günaha girer bile. Bir atışar kişi. Beşinci hadise geçiyorum. Yine bu Aleyhisselam hadretleri ve men seleke tarikan. Bir kimse bir yola gidiyor. Neye gidiyor oraya? Yeti fihi ilmen ilim öğrenmek diyeti ile Sahabeden birinin önemli bir, meşhur bir sahabe var. Tazı cemaatimiz Haz Hazretleri ki kendisi de bir tek hadi Şerifi örmek için uzak yola gitti. Nereye gitti? Mısır'a gitti muhtemelen Medine'den. Gidişi dönüşü bir ay. Bir ay kendi sahabe, Kendi sahabe. Fakat Peygamberimizin bu had şerifi o anda duyamamış, öğrenememiş. Mısır'a bulunan bir sahibi bunu biliyor. Diyor kendisine. Bakınız, bir tek had örmek öğrenmek için Medine'den Mısır'a gidiyor. Bu İşte bu şerifi buluyor Aleyhisselam Hazretleri. Ve men seleke tarikan, bir kimse bir yola giderse, İlim yolunda bir konuyu bilmiyor, bir hususu bilmiyor. Kişi onu öğrenmek için yola giderse. Demek ki gereğinde üç günlü beş yıla da giderse, yetmi fihi ilmen. Amacı bilim öğrenmek. Sehaluhu ile cenneti. Allah o kişiye erişanıyor cennet yolunu. Kovalaştırıyor Muhtemelen Bakanınız. Sehelallah, Allah tescil ediyor, kovalaştırıyor o kimseye cennetin yolunu. Demek ki bir kimse ilim öğrenmek için, dinlemek için bu konuda kişi e, sohbetlere gider, camiye gider, işte oraya buraya giderse tabi kaynağından güvenilir almak koşulu ile giderse kişi Allah da o kişiye cennete gitmesini kolaylaştırıyor. Allah bunun sebebini veriyor muhtemelen kişiye. O kul elhamdülillah hak yolunu buluyor. Gönlünde din sevgisini kişi buluyor. Tabi yaptığını bilinçli yapıyor. O kişiye cennet yolu kolaylaştırılıyor. Kolaylaştırılıyor. Bir de tabi Zaralı ilim de var ama her şeyin tabi haylısı var, ve şerri var. Yani gece gündüz gibi her şeyin bir de zıtı da var. Altın aşirete buyuruyor İslam adetleri, Sülhullah'e ilmen lafian. Allah'tan cireşanı ilmen laf isteyin buyuruyor. Allah'tan cireşanı İlmi, nafi, nafi, faydalı ilim isteyin Allah-u Teala'dan. Ve te'avvezü billahi, Allah-u Teala'ya sığının. Min ilmin la yenfeu. Falesi olma ilimden allah Teala sığının. Allah incelere şanlığı, ya ya ancak yaranı ilmi isteyin. İlim, tabi bilgi. Eki kişi bu meseleyiyle uğraşıyor, Yok kumar öğrenecek. Tabi da bir bilgi. Ama tabi zararlı ilim. Bazen boş ilimler var. Bazıları ölmesi haram oluyor. İşte bundan allah Teala'ya sığma gerekiyor. Mesela öyle kişi var, futbol hastası bağımlısı. Plan takımın puanı, plan takımın puanları. O da bir bilgi. Ama kişiye bu zararlı bilgi muhtemelidir. İnsanın beyni bilgisayar gibi. Oraya kişi fazla bir şey yükleyemez. Eğer bir insan beyindeki o hücreler, hafız hücrelerine boş şey yüklerse o zaman gerçek elime yer kalmıyor işte. Öyle kişi var beynine, hafızasına yani bilgisayrına boş yere doldurmuşu, yüklemiş onlar oraya. Sonra ne diyor? Evet, işte ben şu suruyu ezberleyemiyorum. Bu aklıma gelmiyor. Unutuyorum. Şunlar bunlar. Neden? Demek ki boş şeyle beyin bilgisayırına doldurup yüklenince tabi iyi şeyler kalmıyor. Peygamberimizin bir duası vardır bu konuda. Onu da inşallah okuyalım. Peygamber inşallah Allah'a dua ederdi. Allahümme inni enzübike min ilmin la yenfev ve amelin la yurfev ve duain la yüstecabı anlamayacağım. Bakınız Peygamberimiz <im> Aleyhisselam semadeti Allah Teala'ya Allah'a Allah sığınıyor. Anlamı şu. Allahümme ya Allah Celalü. Ey yüce Allah, büyük Rabbim. İnni ben en bir bike sana sığınıyorum. Allah'ın resulü peygamberimiz dua ediyor. Allah'ım ben sana sığınıyorum. Neden? Bini ilmin la yanfa faydası olmayan boş ilim bilgiden sana sığınıyorum. Onlara benim beynime girmesin, kalbime girmesin Ya Rabbi. Evet. Ve amelin la yürfe'uh. Göğe çıkmayan, kabul olmayan amelden sana sığınırım. Öyle ibadetler yapıyor iyi kişi. Aklınıza işte çok ibadet yaptığını zannıyor iyi kişi koşuyun zannediklerini, ama bunlar tabi bilinçsiz İslam'a zıttır, bidattır, hatta mekrur haramdır. Bundan tamizden faydası olmuyor. Ve duağın la yüz tecabu ve kabul olmayan duadan Allah'ın sana sığınırım yaptı. İşe bana dayandır. İşte bunu yapabiliriz. Allah'ım faalisi olmayan ilimden, kabul olmayan ibadetten ve kabul olmayan doğadan sana sığındırıyorum diye. Peki, şimdi sıra gülü inşallah 7. al Şerife burada en eftal ilim nedir? Eftal en faziletli en değerli ilim hangisidir? Bu araştırması bazı hadis şerhlerinde ilmi el ilmi billah bakın arkadaşlar. Efdalü ilmi ilmin en haşali en üstünü güzeli faziletisi el ilmi billah marifetullah. Allah'a bilme ilmidir. Bu ilmin özü Başı temeli bu. Önce kulun Allah Teala'yı bilmesi gerekiyor. Hatta çocuk kızımıza küçük yaşta bunu belletmemiz gerekiyor muhteremler. Küçük yaşta daha şimdi bir çocuğun dili çıkarken, daha yine başlarken biz ne yapıyoruz? Değil mi? Vay anne dedi, vay abi dedi, vay baba dedi seviniyoruz. Halbuki öncelikle gerekiyor çocuğun Allah demesi gerekiyor önce. Çocuğa. Bu çocuğa tekrarlamak şekliyle al kucana çocuğunu sev çocuğunu beraber söylemek gerekiyor. Allah, Allah Allah cehali. Ön çocuğun bunu bellemesi gerekiyor. Şunun dili alıştı mı ama bunu hep tekrarlama gerekiyor her zaman. Arada bir Tekrama geliyor muhtemelenler. Eğer o günahsız, masum, sabit çocuk daha tertemiz, hafıza, hiçbir şey da. O çocuğun hafızasına, beynine, bilgi sayarına önce büyüklenirse, bir de çocuğu tekrarlayınca bunu kalb nurlanmaya başlar çocuğum. Derim, derim, derim. Çocuğun kalbi nurlanmaya başlar. Tasavvukta şöyle bir şey buyuruyorlar, buyuruyorlar, bir kimse neyi anlarsa, neyi hatırlarsa, onun etkisi altına girer buyuruyorlar. Bakın. Bir kimse neyi anar, hatırlarsa, hatırlarsa, onu tekrar anarsa, o kişi hatırladığı şeyin etkisi altına girer. Örnek veriyorlar bu şekilde. Mesela diyorlar bir kimse evinde yalnız karanlı gecede. Aklına birdenbire yılan geldi. Kişi onda korkar diyorlar. Tiskindir. Yılan gel aklına. Tamam. Odasında. Odası muhafazalı, Orada yılan olamaz. Bunu biliyor kişi. Ama aklına hatır yılan geldi. Yılanın şekli hayaline geldi. Geldi. Kişi biraz evhamlı ise ve yılan düşününce, yılandaki korkur şekil, suretler o kimsenin vehmine, evhamına gelir, kişi etkisine kalır. Bir kişi diyorlar, gülleri, çiçekleri böyle bir çiçek şey bahçesinin hatırına getirse, mesela gitmiş, gezmiş, görmüş, bir yere gitmiş, bir bahçeyi çok hoşuna gitmiş, rengilen çiçekler, güller, Kişini aklına getirsin. Oturdu evinde, karanlıkta getirsin. Kişi sanki o gül başta oturuyormuş gibi kişi aşırıma başladı Yine tabi tasavukuna devam ediyor evliyalar. Bir kimse diyorlar çevresindeki kötü bir insanı hatırlasın diyorlar. Çevresinde. Işte katildir, sarhoştur, alkolüktür, ırk düşmanıdır. Herkes zarar olan Bir kişi. İnsamı hatırlasın diyorlar, o etki altına girer. İçine i̇şte bir kalbine bir daralık sıkıntı başlar. İçine iyilere geçiyoruz. Bir insan iyi kişiyi hatırlasa, Allah tarafından sevilen bir Allah dostunu hatırlasa, kişi anda gönlünde ilahi nurla O anda, Kişi anda rahatlama başlar. E bu kişi tabi böyle belli evliyaları, e sahabeler hatırlarsa, böyle ki hatırlarsa ki burakabe denir buna, öyle bir dalarsa oraya tabi yüzdür daha yukarı doğru. Mesela peygamberimiz kişi hatırlarsa, o kişi gerçekten ulusalcık fiz alımda hemler. E bir insan Allah huzu olduğunu düşünürse, göremeyiz tabi, bilemiyiz neden Allah bizi öyle yaratmış az cemaatimiz bakın. Yani bu elimizde değil. Biz neleri görebiliriz? Hangi mesafeden görebiliriz? Bizim görüşümüz ne kadardır? Nasıl olması gerekiyor? Bu sınıfın Allah cil acayi. Eğer bizim gözümüz her şeyi görseydi yaşayamaz zaten dünyada. Şu havada, neler var şu havada mikroplarda? İçtiğimiz suda, bir bardası su da. milyonlarca mikroplar var ama zarar zararsız. Bunun şahidi cemaatin göremiyoruz bunu hepsini göremiyoruz. Ama kişi bilsin ki benim Rabbim Allah Cerrahiü Rabir Alemindir. O da mülklerin maliki. Her şey emrinde. Kişi Allah Teala tanısa Allah Teala alimdir. Her şeyi biliyor. İçimizi dışımızı Her şeyi biliyor. Allah Teala el basirdir. Allah Teala her şeyi görüyor. İçimizi, kalbimizi, beynimizi, beyin hücrelerini, hücre çekirdeğini yaratan kim bunlar? Ne yani. biliyor Allah Taala her şeyi düzeltemidir Nedir bunlar? Ma'rifetullah diye bunlara Allah ilmi, Allah tanımaktırlar. İşte ilmin başta bu geliyor cemaat. Tabi şuradan başladık örnek olarak. Kişi çocuğu Allah demesi öğretir. Çünkü biraz daha dili açılınca arkadan kelime tevhid söylemesi gerekir çocuğu. Kişi acak çocuğu evladını kucağına. Yarım süre bakalım şimdi. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye bunu alışveriş muhtemelen. Bilim maluma tabi deniyor. Yani kişinin neyi öğreniyorsa ilmin değeri ona bağlı oluyor. Demirci sanatı o da bir ilimdir. Bilgisayar mühendisi o da ilimdir. Tabi ilmin şeyi maluma değmiş oluyor. Demek ki en üstün ilim Allah bilgisi muhteremden. Hadis devam ediyor. Kayül amel mer ilmi. bir insan ameli ibadetleri hayırları az da olsa ama işi bunları güzel birek yapıyorsa o mutlaka faydasını görür karşı görür iyi bakınrüisi mazezeleri Kalilül amel amel Allah yapılan işler her ibadetler az da olsa yani fu kişiye fayda meyafat verir, Meal ilmi kişi bunları bilinçli yapıyorsa ve kesirül amel kişi ameller diyor çok ibadet yapmak kalkışıyor, La fu meyel cehli. ama bilgisizce bilmeden farzı bilmiyor, vaci bilmiyor, kıraatı bilmiyor, hayrı bilmiyor, şerrini bilmiyor, kazancını bilmiyor, konuştu sözünü bilmiyor. Demek ki çok da ibadetse kişi ama bilinçsiz olunca kişi fayda vermiyor. Hadi ı Şerif 8. Yükşehir Cemaatimiz. Şimdi burada ilmin, ibadetin bir karşılaştırması var adı şerifte. Buyuruyor F. Ali Aleyhisselam Hazretleri, İzâ teallemte bâben minel ilmi, İlimden bir bab, Bâb bir konu, bir bölüm demektir. Buyuruyor, Bu adı Şerif Peygamber Aleyhisselam Zettir'i e söyledi. Bunun için burada tek muhatap var burada. İzâ te'llemte yani sen öğrendiğin zaman anlamına geliyor. Peygamber bunu özel olarak Hz. Ebu Zer'e gıfariye buyurduğu için böyle geliyor. Sen öğrendiğin zaman ilmden bir bağ, bir bölüm, bir konu öğrendiğin zaman kâne hayrenneke bu senin için daha hayırlı. Hadi Ebu Zer'e. Biliyorsunuz muhteremler, Ebu Zer Gıffari, Gıffar kabilesinden, ilk Müslümanlardan, ilk Müslümanlardan, ilk defa İslam'da dövülen, dayak en kişi bu. Ebu Zer'in muhteremler. Yani, biraz o konuya gireyim inşallah, öyle bir gönlüme geliyor şu anda. Hadi Ebu Zer Gıfrak duymuş, haber almış, Mekke'ye mükerreme de bir kişi çıkmış, peygamberim diye davada bulunuyormuş. Önce kardeşini gönderdi, kıza geçeceğim. Sonra kendi geldi. Kendi geldi ama e, peygamberimizi sormaya korkuyor. Duymuş ki Peygamber mağzam baskı peygamberimiz. Kim onu görmeye gelirse yabancılar, bunu işkine baskı yapıyor bunlara. Henüz Müslüman değil. Ama peygamberi merak etmiş. Üç gün, üç gün Mekke mükerremede, Kabe yanında kalmış, yanında zelzem içmiş, ekmeği diye bir şey yok mu ikinizinde? Üç günden sonra hastalığıyla karşılaşıyorlar. Hazreti Ali o zaman çocuk ama daha. Ona soruyor. Yavrum, burada biri çıkmış peygamberim diyormuş. Tanıyor musun? Tanıyorum diyor. Yani ben ona bağlanıp İman ona. Ve ona götürür müsün? Amca götür ama diyor. Benle gelme diyor. Sana zarar gelebilir diyor. Ve önden gideyim. Arkadan beni takip et diyor. Onu takip ediyor. Hastay bunu peygamberine getiriyor. Hazreti peygamberi görünce Ya Muhammed Allah'tan sana gelen bir sürü ayet, bir kitap, bir şey var mı? Ondan oku bana bir şey diye. Peygamber ona Fatih'i okudum muhtemelen. Elham oku, Fatih'i okudu. Kim okuyor? Peygamberimiz Allah'ın Resul'ü okudu muhtemelen. Okuyunca ve bütün oldu böyle yani. Mecnun gibi oldu. Cecibe'ye girdi, imana geldi. Peygamber'e tavsiye etti. Ya Ebu Azer, sen biraz heyecanlısın ya Heyecanlısın sen. İslam'ını sakla şu anda ama. O dönemde şimdi. İleride ise girecek, gineşecek. Olacak bu. Bu Allah'ın programında var bu. Peygamber biliyor. Yalnız şu anda biraz gizeme gerekiyor. İslamını gizde öyle gitti kaba benden. Tek Oradan Kabe yanına geldi gene. Baktık oradan müşrikleri gördü. Oturmuşlar, sarabişiyorlar, pis pis konuşuyorlar, bir pislik çirkef. Aziver iman etti. Ruhsal öyle hallere döndü ki, aşkullah amar öyle bir hallere geldi ki, dini açtı. Böyle tatlı geldi. Tabi onun bulunduğu yerden müşriklere bakınca çok çirkin geldi ona. Arada yüksek bir acı var. Fark var arada. Acıdı onları. acı onları. baş onları İslam'a daha açı işte daha da başladı. Ben sen Müslüman olmasın diye bunu döv çok dövdüler muhtemelenler. O kadar dövmüşler ki sahabeden biri Müslüman'ın diye o kurtarıyor seni. Ya ne yapıyorsunuz siz şeylere, Mekkelere? Bak bu Gıffar kabilesi Mekke'nin yolunda, Medine yolunda. O yönden zor kurtuluarlarında ilk İslam'da Allah yolunda dövülen kişi. Böyle yara bir yere, komaya sanki. Öyle Böyle dövülürkeniz de. Bir de bunun sonucu ilginç bir şey anlatayım inşallah. Tabii hayatı çok hayatı. Tebuk seferinde Haz ve Bığzer arkada kalmış. Peygamberimiz Madde teri sahabeler oradık ha tebaayı yerleştiler. Alacakaranlıkta sabahtan baklar bir tepeler biri aşı yavaş yavaş yayan geliyor ama devesan deve bilmemiş. Elde yarasıyor Allah tepede karşıdan biri geliyor ama tabi ajan da olabilir her şey olabilir tabi acaba ne yapalım? Peygamberimiz ona hiç bakman, önüne bakar peygamberimiz önüne bakıyor. Şu buyurdu. Whoever Zerin, o Ebuzer. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölecek. Bu kelamattır. sahabeye biraz sonra Hazro Zer. Devesi biraz zayıfmış abi. Hasta mı devesi? Bunun için devede inmiş de yenge gelince geç kalmış. Sırtını almış şeylerde, Yükünü de yüklememiş. Onu sırtını almış. Bir elinde devenin yolları yavaş yavaş geliyor. Sonra ne oldu aziz Cemal'in bakınız. Hazreti hilafeti zamanında Ebu Zer Medyen'de duramadı artık. Medya'nın duramadı. Mekke Medya arasında bulunan bir yer vardır Rebze diye. Bir fabrik köy bir yerde, Oraya yerleşti. Bir tek kızı vardı. Başka kimsi yok ama. Kızını da aldı. Oraya yerleşti. Orada yaşadı biraz. Bir gün kızına sordu. Kızım, baba bakayım gelen var mı çölde yolda? Kızım dışarı baktı. Etrafına izledi. Baba kimse yok. O otur kızım. Biraz daha baktım var dedi. Kızıma bahsetimi yaptı şimdi. Kızım, ben biraz sonra... Peygamber'e dostum derdi o. Halil'in derdi Peygamber'e. De ki kızım ben biraz sonra Halil'ime yani dostuma Peygamber'e kavuşacağım biraz sonra. Kavuşacağım. Buraya bir grup kişi gelecekler. Biraz sonra buraya gelecekler. Onlara benim selamımı söylersin. Onlar beni hemen yıkasınlar burada. Bak kefirmişler kefir sarsınlar. Namazımı yıkılsınlar. Onlar beni meşgulken bir keçisi varmış bir tane. Onlara bir kişiyi kestim. Sen kızın hemen bunu keçi onlara pişir. Bunu ikram etsana buyurdu. Yine kızan dedi ki kızım babaki hem gelen var mı? Kızı çıktı, çıktı baktı. Altı kişi devrele de geliyorlar karşıdan. İçine baktı. Babası Mevlana'ya kavuşmuş. Oldu. Kavuşmuş. Kız tabi babası hemen çeneçlemeye bağladı. Örtü üzerine. Bir sonra bekledi ki gelenleri geldiler. Gelenlerin biri de İbn-i Mesut Hazretleri'ymiş. İbn-i Hazretleri. İlk haberden, bade kızın biraz gözünün yaşı gördü. E, kızın baban, ebazen ne durumda? Şimdi rahmetli oldu. Bir vasiyeti var mı? Evet var. Vasiyeti şu. Yine kişi kesiniz. Ben onu pişireceğim. Siz onu iyi kefeni yiyiniz. Ve vasiyet etti o anda hadi İbn-i Mesud Hazreti, Terem, terem der, ağlıyor, şere diyor. Ya Resulü Allah. Hayatımda hep mucizeneyi gördük ya Resulallah. Mucizeli yaşadık. Her şeyi göz görebildik. Dünyadan gittim ama yine mucizen devam eden mucizen ya Resulallah. Yandakiler tabiilmiş. Peygamber görmeyenler. Ya i̇bn Mesud nedir bu mucize? Bu mucize? Ona söylüyor. Tebuk'ta durum böyle olmuştu. O da Peygamber buyurmuştu. Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölecek. Bak. Buyurmuştu buyuruyor. <Gülüyor> Peygamber bu adı şefzelerini özellikle olarak Ebu Zer'e buyuruyor yani. Efendim. Oradan konuya girdik. İza <Gülüyor> teallemte ya Ebu Zer, öğrendiğin zaman bâbe minel ilmi, ilimden bir bak, bir bölüm, bir konu öğrendiğin zaman kâne hayren leke bu için daha hayırlı. minel tuzalli elf rekatin teta'ın mütekabbelet bakın muhteşemden. bin rekat birdir, bin rekat rahve namaz nasıl namaz? mütekabbeleten kabul olmuş, bir rekat nafif daha hayırlı buyuruyor muhtemelenler. bir bölüm öğrenmek. Çünkü ilim tehlike edilirse, tabi hurafe girer, biraz girer, cehil girer, İslam'ın özü aslı gider, Allah'ın dini ortadan kalkmış olur. Bu defa, uydurma hurafeler dinine geçerler. Demek ki bir kimse, ilimden bir bölüm öğrense, Bin, bin rekat kabul olmuş nafe namazdan eftal. Hadis devam ediyor. Azı ikinci bölümüş şimdi. Ve izah allemten nâse. Tekem buyuruyor, ya ebazer, ya ebazer, bir de bu öğrendiğini insana öğretirsen şimdi. Öğretirsen. Ümüle bihi evlem yûmel bihi bak. Öğretim insanlar seni öğreten ilim ile ameliyatistir etmesinler. Bak fark etmiyor. <gülüyor> Bu da aynı şey devam ediyor. Bu da bir rekat, nafe namazdan peygamber muhtemelen. Demek ki bir kimse ilim öğrenmek niyetiyle bir yere giderse, öbür de namaz kılıyor bir şey yapıyorsa, bu ondan çok daha üstün. Buradaki tabi bin kelimesi tam bin reker şart değil de buna Arapçada bir kural vardır. Kestetten kinaye denir. Yani çoktan kinaye. Biz de bunu kullanıyoruz bazen. Yani bin kere geldim işte. Bin kere sen bir konuşuruz. Nedir bu? Çokluktan kinaye denir buna. Demek ki bir kimse elimden bir bölüm bir konu öğrense Allah işte öğrense kişi bunu demek ki çok rekat namaz kılmaktan eftal Kişi bunu bir de başta öğretirse. Bu sabah aldı, öğrendi. Bu sebebi aldı. Kişi bunu başta öğretiyor. Bir konuyu. Ne gibi? Şöyle aklıma geliyor şu anda. Mesela bir hanım dinledi bunu. Konuyu diyelim ki. Bu aklıma geliyor şu anda. Yine bir hanıma, kızına, yenine, komşu, akrabasına ama açı geziyor. Ona Allah'a emret tebliğ etse, bak kızım Allah beni emrediyor, örtünmen farzı de örtürse, öğ ya da kişi mesela bir kimse bir kişiye mahremlerini bildirse, işte kadını şu mahremdir, şu mahrem değildir öğretse, öğrettiği kişi veya kişiler bunu öğrettiğiyle amelesi etmesin. Kişi yine ne Ne yapıyor? bin reket namazsa bu daha alıyor ayrıca amel ederlerse bunun hesabı daha çoğalıyor bu sevap tabi peygamber de öyle peygamber öyle öyle peygamberler geldi o kadar uğraştı uğraştı uğraştı mesela Lüt Aleyhisselam Lüt Aleyhisselam Lüt kavmine geldi hanımı hanımı da İmana gelmeyenlerden. iki kız imana geldi. İlk kız imana geldi. İmana kimse başlayıp gelmediler. Ama yine peygamber almış oluyor. Hadis 9. Şerif'e gelip inşallah az cemaatimiz. Yine bu da ilmi başta öğrenmekle konu ilgili buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men talebe ilmi bir kimse ilimden bir bab, bir bölüm konu örmek istese bir konu örmek isteyen kişi amacı ne liyuhye bihil islam İslam ihya etmek için yani İslamı kuvvet diye İslam'a yararlı olsun diye bir kişi bir bölüm ilimden öğrense, kane benehü ve benelmbiyayı -e o kişi ile peygamber arasında mahşerde cennette, devam film cennette bakınlar. Dereceden, vahdeten film cenneti. Cennette bir te derece aşağılık peygamberlerden. O kadar peygamber yakın peygamberler. Demek ki bir kimse için, İslam illya için, İslamı kuvvetlenmesi için, İslam dininin sağlığı yaşaması için kişi bir ilinden bölüm bir tek bölüm konu öğrense, bunu tabii insana aktarsa kişi anlatır bunu. Bu kişiyle Peygamber arasında cennete bir derece farkı var galiba. O kadar Peygamberlere yakın kişi. 10. adı şeref'e geçiyorum adı al, İlimle ilgili al, çok adı var da yani bunlar alacak kısa oldukça seçtim. Çok adı ilimle ilgili şeref var. Yine bu da ilmi aktarmanın insanlara şimdi. Biliyorsunuz durgun su var, akar su var muhtemelen. Durgun su tabi zamanla bozuluyor durgun su. Akarsu, hatta atasözümüz vardır, akarsu yosum tutmaz yerler altalarımız demişler. İşte bu ilim konusunda hepimiz inşallah akarsu gibi olmaya çalışalım. Öğrenelim, alalım, kaynağından tabii alalım muhtemelen. Ondan sonra inşallah akarsu gibi inşallah bu ilmi yemeye çalışalım. Hadisinde buluyor Aleyhisselam 10. da Mâ tesadaka bir sadakatin eftene ilmin yünşeruh Hadis bu kadar, kadar bakınız. İnsanlar şunu kadar bir sadaka yapamazlar. Yani hiçbir sadakanın sevabı buraya çıkmaz. Hangisine bir ilmen yünşerü, neşir olunan ilimden. Bir kimse bildiği ilmini bilgisini kişiye ya da neşir olunan, biliyorsunuz neşriyat denir ya, yani yayılması, yayılması. Bu tabii neşiyat yayılma e, basında olur, e, kitap basımıyla olur, e, günümüzde kasetlerle, CD ile olabilir. Bunların hangisi olursa olsun, bir kişi gerek kendi kitap yazsın, bir band olursun, gerekse diğer bir Müslüman beğendiği, böyle güvendiği bir kitabı, bir siri, banteki kişi alıp işi bunu dağıtsa, neşirse, Müslümanlara, bakın karşılığı nedirim? Bundan daha üstün sulakı yok bir pekili. E bunu yapabiliriz cemaatimiz. Mesela bir kişi işte güvendiği kitaplardan, işte, işte kaseten, şunları, bunlara kişi alıp arkadaşına verebilir. Hatta başka akrabalarına, uzaklara gönderilebilir, gönderilebilir bir kişi. Nedir bu? İlmin neşi bu. İlmin yaygınlaşması yönecek. Bu ne oluyor? Öyle bir Allah katında fazlalettir ki sevabı bunun üstünde sadaka sevabı yok muhtemeliler bence. Neden? Bir kimse bir kişiye sadaka verir. Mesela para yiyecek verir bence. Tabi sevabı mı? şüphesiz çok çok sevap. Bilhassa aşik kıtı zamanında tabi sevabı daha da büyüyor. İhtace göre. Fakat bu bir defaya mahsus kalıyor bu an. Muhtemelen. O kişinin bir karını doyurmuş oluyor ihtiya giderilmiş oluyor ama ilim kişiye verince ne oluyor o kişinin mariiyetını kuvvetlendiriyor kişinin imanı kuvvetdiriyor o kişinin evliini kurtarmış oluyor on birinci alşe gelme alacağım vaimiz bir iki tane kaldı inşallah Men esleme Ala ve cebed cennetü. Bakın şu mucize bak mutlunda. Yani nasıl bundan mi yoksun kalırız. Allah'ın Resulü peygamber buyuruyor Ben este ala yede Bir kimsenin elinde, bir kişinin gayretiyle, çabalamasıyla, çalışmasıyla bir kişi İslam'a gelse. Gayrimüslim olsun, Türk olsun. Evet, Türk olur da ateist olmuş, e, sabık edirucu saplanmış, ablada kişiden çıkmış. Demek ki bir kimsenin uğraşmasıyla, çabalamasıyla, ile kişi hayatında, bir insan hayatında bir kişi İslam'a getirirse Müslüman olsa vecebet lehün cenneti o kimseye cennet vacip olduğu bir peygamada. Bir tek kişi. E bunu yapabiliriz muhteremler. yapabilir bunu benzer. Yani böyle bu kadar bir Allah'ın, Resulünün bize böyle müjdesi varken bundan tabii yer almamız gerekiyor. Alacağım. Demek ki İslam'da yalnız ben kurtulamıyorum İslam'da. İnsanlar acıma gerekiyor. Kurtulamaya acımaya gerekiyor. Demek ki bir gayrimüslim İslam'ın dışında kalmış Şuna Hristiyan olabilir tabii, Yahudi olabilir, Putpera olabilir, ateist olabilir. Ne olsun olsun bir gayrimüslim, İslam dışına kalmış. Bunda uğraşsak, gerek kitap vererek, e, CD vererek, kaset vererek, e, dilimizi anlatarak ilgilersek uğraşsak, çabalasak, gereğinde biraz para acize bu konuda. Mesela çay ısmılasak, gereğinde lokantaya gidip, yemek gidersek kendisine ilgilensek. Demek ki bir kişiye sevap olabilsek İslam'a gelmesine bakın müjdeye vecebetlehün cennetü bu sevap olan kişiye cennet vacip olur peygamberimiz Alacağım cemaatimiz neden acaba bu hadis ı şerhinde Arapça şerhinde Şöyle bir kısa bir var aldım oradan. Bunu beraber karıştıralım inşallah. Hazretin şerfi bu. Liyennel hediye. Çünkü hidayete vesile olmak. Yani bir kişinin hidayetine İslam gelişine sebep olmak bütün miner risaleti. Bu peygamberlik görevinden bir şube görev yani insanları Allah davet etmek, İslam'a davet etmek, bir karşılık beklemeksizin gereğindeki kişi kendi vererek, cebine vererek insanları Allah yoluna davet etmek nedir bu? Peygamber'in görevidir. Peygamber'in görevidir. Allah' derin en kutsal görevi tabi peygamber'e vermiştir. Demek ki bir kimse Allah'ın diyene davet ederse, İslam'a davet ederse, gerek diliyle, telefonuyla, mesajıyla, kitap göndererek, sizi göndererek kişiyi her imkanlarıyla gereğinde işte dediğim gibi parasıyla, puluyla kişi buna çalışabalarsa, nedir bu? Bir nevi peygamberle görüntü icra oluyor kişi muhtemelenler. 12. ve son şerifi geliyor inşallah. Bu Aleyhisselam men efta bi gayri ilmiyin. bu son şerif buyun ki inşallah. Bir de şimdi insan bilinsiz, Bir kişi bilmediği konuda e, fetva verirse, işte bana göre böyle, yine böyle derse. Bu günümüzde çok azı cemaatimiz. Ve bu kıyametin bir alameti bu. Günüm çok bu. sapıklar. Bazı ekran başlarına geçiyorlar. E, Gerçekte onların durumundan İslam'la uyuşmadığı belli kişinin kendisinden. Yani o kişinin şahsına, kişine bakılsa, hatta bir kişi onu araştırmaya kalksa, oturmuş durumu ekran başına İslam adına, Kur'an adına atıyor, tutuyor. Her şey mi vardır diye böyle. Çoğu da art niyetli. Alcan olabilir. Her şey olabilir. Peki ne oluyor bunda az cemaatimiz? لَعَانَتْهُ ona lanet ediyor. مَلَاكْتَ ve erdi. O anda gök melekleri, yerde melekler o kişiden lanet ediyorlar. Yani bir kimse gerek art niyetli ajan vasitesiyle gerekse bilmeden bilmiyor ama kolay geliyor. Peygamber'e buyurmuş diyor. Atıyor kafada. Kur'an'da böyleymiş diyor. Demek ki bir kimse bilmeden fetva verirse o anda gök melekleri, yer melekler onu lahat ediyorlar. Allah sana etsin diyorlar Bu konu adı cemaatimiz günümüzde bir de şöyle oluyor. Bazı genç kızlarımız biraz kursa okuyorlar. Bir ayet-i kerimeyi aşev mevlinden bir belli yollar. Sohbetle ilgili bilgi konu hazırlıyorlar. Gidiyorlar kanımlara sohbet yapmaya. Tabii ortaya kur açıyorlar ama. Açıyorlar işte bir iki adet biliyor tabii. Ama kısa bilebilir. Ali Kerem'in keremk anlamı veremez tabii. imkansız tabii bu. İme alınca ezelimiş onu açıyor konu Keremi. Tabii mali kısa hemen geçiyor. Sonra abi? Artık oradan burada, oradan buradan. Tabi konuşuyor. Şimdi tabi bunu gören kadın ne diyorlar? Bakın olarak önünde açmış ve Kur'an'a gelmedi. Çatışıyor, mana veriyorlar buna be. Öyle zannediyor kendisini. Sonra işin ikinci bölümü geliyor bak muhteremler. Bu kızcağızımız sohbete bitirdi mi? Şimdi kadın alıyor bunu aralarına. Şimdi kadın ya her şey ona soruyorlar bir sefer. Her şey soruyorlar. Neden? Ortaya konu açtı. Ayet okudu. Efendim Arapça çatır çatır mana veriyor onlara göre. Halbuki bir kere benlemiştir. O zavallı kızımıza bak muhteremler ben bunları bilemiyorum. Ancak ben bir konuda benim ihtisasım var. Bu konuyu sonra ezberledim. Onu bir sorun diyemiyor. Her soruya cevap veriyor. Ne oluyor? Bakın o anda bütün müreklerin laneti ona neydi muhterem. Neden? Hem kendini sapıtıyor, hem sen insanı duruyor Ne diyor halk bu sefer? Bak filan yerde bir hoca gelmişti, hocanın kız gelmişti, böyle dedi o. Bu böyle diyorlar. Şimdi adı cemaatimiz, saat köprüsü, kılınca kılıçtan keskin. İslam deri ki, buna şirat deniyor, bu da kılınca kılıçtan keskin. Yani dengeyi savmak gerekiyor. Kişi bir iş yaparken, Hayır mı yapıyorum, şer mi yapıyorum, bu ölçme gerekiyor azıcama Mesela bu genç kızlarımız tamam İslam iş şey yapmak istiyorlar. Bunların içinde işte en garanti kesin yol nedir? Türkçe kitabı okusunlar. Asim'e Türkçe kitabı okusunlar. Onu okusunlar. Bir diğeri konuyu okun hazırlar, kitabı okur, sonra neler kapatan sonra da ben bu kadar biliyorum der. Ona bilen sorun derse muhteremler, hem kendini kurtarır, hem de böyle halk arasına yanlış yere sokulmaz inşallah. İlla-ı Fatiha.